Siz delirdin evet evet evet süz süz kırması ışıklar geçen şoförler ve boşverli türküler ve boşverli türküler sahil yolundaki kasamar denize düşen şuçak. Beyaz camda hayvanlar ve reklamlar Yeşil camda baldır bacak Yeşil camda baldır Beni siz delirttiniz evet Evet evet siz delirttiniz beni Uçaklar, rüşvetler ve mobilyalar Ve ahlak üstüne tutuklar üstüne musluklar gündem güne ufalan ekmekçiler bastayır sina zendiler apa dastane kesile su kurukları ve bir başbu kuyrukları başbuun kuyrukları gelirdiniz evet evet evet evet siz gelirdiniz beni hiç kuskum yok bundan eminim darılmaca yok ben bir deliyim ama beni siz gelirdiniz beni siz gelirdiniz gelin katılın siz de bize bizde herkese yer var dostlarım hep napolyon Hepsi tezhar, bol biktarda çıkar, Ay, bol biktarda hitlerce çıkar. 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programından hepinize günaydın. Canlı yayındayız saat 10.37.06 şu anda. Cem Karaca'ya kulak verdik, beni siz delirdiniz dedi. Çünkü 1981 yılında bugün Cem Karaca, Melike Demira, Şanar Yurda Tapan, Sema Poyraz ve Selda Abahcan hakkında gıyabi tutuklama kararı e, çıkartılmıştı. Biz de bu vesileyle Cem Karaca'yı analım dedik de manidar oldu bence. E, bir haber vereceğim ama haberi vermeden önce şimdi de Bertolt Brecht'e kulak verelim şu anda Tilbe Saran'ın sesinden.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 ...radyo. Evet. Açıkçası iyi geldi bana. E, Tilbe'nin sesinden Bertolt Brecht'in ...radyosunu duyuyor olmak. Bir iyi haberle... Ee, başlayalım 1978 yılından bir haber. 1978 yılında bugün Çin Halk Cumhuriyeti, Aristoteles, Shakespeare ve Charles Dickens'ın eserlerine uyguladığı sansürü kaldırmış. ne yetmiş 1978 yılında <gülüyor> bunu yaparak. Evet, e, tiyatrodan başladık. Konuklarımız var. E, konuklarımız İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi'nden Ayşe Nur Vatansever, Çağrı Kartalmış, Emre Tan ve Demre Kamar. Hoş geldiniz. Adlarınızı Hoş doğru söyledim değil mi? Bir evet. evet. Peki. Evet. Ee, Evet pek çok sahnenin pek çok aslında kurumun başına geldiği gibi maalesef şu yıllarda başına geldi gibi öğrenci kültür merkezinin başında da nahoş rüzgarlar esiyor tıpkı bir dönemler tanıtlık ettiğimiz aslında. Harbiye Musne sahnesi, yine bir dönem tanıklık ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi gibi ve karşı karşıya bulunduğumuz radyo evinin e, süreci gibi. Aslında hmm. Öğrenci Kültür Merkezi de belki hacmen daha küçük görünmekle birlikte ama yapmış olduğu e, işlere baktığımızda, hmm. tiyatro alanında yapmış olduğu işlere bak ığımızda bu hacme karşılık niteliksel olarak oldukça büyük bir noktada duran geniş çaplı işler yapan yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki tiyatro kulübü ya da Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları neyse ona denk işler yapan ve aynı zamanda da aslında derin bir araştırma yaptığımızda şu an pek çok profesyonel oyuncunun da yetiştiği yer olan pek çok profesyonel tiyatro dünyasına damga veren damga vuran kişilerin de bir dönem yollarının Geçtiği bir yer olarak bu anlamda da bir geleneğe sahip bir yerden bahsediyoruz, Öğrenci Kültür Merkezi. Öğrenci Kültür Merkezi'nin konu edin, ediniyor olmamızın nedeni ise e, salonunuzu kaybetmek üzere olmanız, hatta bir anlamda da kaybetmiş olmanız, bir dönüşüm içinde olmanız... E, Tabii ki artık yeni bir bilgiyle bu tip programları yapıyoruz. Çünkü artık direnmeyi eskiye göre daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla direnebileceğimiz yöntemlerimiz de çok fazla bu anlamda da hiçbir şey için geç değildir. Öğrenci Kültür Merkezi eskiden olduğu gibi salonlarını yine... Salt tiyatro prodüksiyonlarına e, açabilir ama buna geçmeden önce bir tarihsel bir konuşma yapmakta fayda var. Öğrenci Kültür Merkezi hı. ne zaman kuruldu? nasıl, hangi amaçlarla başlamıştı? Hı hı. E, ben isterseniz başlayayım. Ha, evet. e, Öğrenci Kültür Merkezi'nin içerisinde şu an iki tane e, tiyatro kulübü işliyor. Bir tanesi bunların fen fakültesi tiyatro kulübü, bir tanesi de Öğrenci Kültür Merkezi'nin tiyatro kulübü. ...ben öğrenci, öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro kulübündenim, ...ondan bahsedeyim biraz isterseniz. Ee, öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Kulübü... ...1990 yılında kurulması kurulmasıyla... ...birlikte kuruluyor. Ee, 96 yılında şu anki... E, ...İstanbul Üniversitesi Dram Tiyatro Eleştirmenliği... ...Ve Dramatürcü Bölüm Başkanı... ...Kerem Karabağ'ın gelmesiyle... E, ...danışmanlık sistemine geçiyor... ...ve ondan sonra ürünlerini... ...bu şekilde vermeye devam ediyor. Ee, yani herhangi bir yönetmenle çalışılmıyor... ...kulüp içerisinde... Yani bir reji kadrosu var bu reji kadrosu 3. 4. senesindeki olan arkadaşların kendi tecrübelerini kulüpte edindiği tecrübelerini kendisinden sonra gelecek yeni arkadaşlara aktarmasıyla devam eden bir sistem. Ee, yani herhangi bir alanda ihtisaslaşma gibi bir durum yok yani bizim için e, dekor neyse kostüm neyse ışık neyse yani orada duran orada emek veren insanlar neyse e, sahne üzerinde emek veren insanlar da odur yani. Bütün... Demokratik bir işte işten bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> Yani çıkardığımız oyunlardan biraz bahsedersek yani yaklaşık işte bir 24 yıldır ürün veriyor. Ben son birkaç yıldaki ürünlerden bahsediyorum. Yani çeyrek bahsedeyim. 100 yıldır. Evet, aynen öyle. <gülüyor> ee, son birkaç yıldaki oyunlar 2010 yılında 7 Kapılı Thebai Sofokles'in 7 Kapılı eee Antigonesi, eee Antigonesi, Brehtin Sofokles'in Antigonesi ve Brehtin şiirlerinden bir kolaj yapılıp 7 Kapılı 7 Kapılı Thebai adlı bir e, oyun çıkarıldı. 2011 yılında ee, ...Aristofanes'in Kuşlar adlı metni oynandı. 2012 yılında Brecht'in gene Kural Dışı ve Kuralı oynandı. Ee, 2013 yılında da... Ee, Fo. Fo evet, Yuanpa'dan e, Amerika'yı Keşfediyor adlı öyküsü e, tiyatro metniyle çevrilerek sergilendi. Yani aslında pek çok ödenekli kurumun bile el atmaktan imtina ettiği, <gülüyor> ürktüğü e, çok önemli bir dünya tiyatrosu repertoarından bahsediyoruz. Evet. Yani e, biraz hani deneysel olmak e, o yani çünkü gişe kaygısı veya herhangi bir şey olmadığı için bunları alan açabiliyor öğrenci hani niye aslında ödenekli kurumda da gişe kaygısı yok çünkü zaten evet. de, e, devlet destekliyor bu fark nereden ortaya çıkıyor peki ya o zaman ya bizde ödenek de yok <gülüyor> öyle bir belki de burada. Evet. Yani, evet. <gülüyor> e, şey e, ve okmeme tiyatro kulübü İstanbul Üniversitesi'nin dört tane farklı e, Tiyatro Kulübü ile birlikte ortak bir şenlik düzenliyor. Bunların içerisinde Cerah Paşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Sanesi, Çapa Fakültesi ve Öğrenci Kültür Merkezi var. Bu sene Timist'e katıldı bunun içerisine ve yedincisi düzenlenecek bu sene bu şenliğin. Ve bu şenlik içerisinde yaklaşık bir hafta sürüyor bu şenlik. Bahar döneminde oluyor. Yaklaşık 20 tane, 20'ye yakın Türkiye içerisinden Tiyatro Kulübü katılıyor. ...farklı şehirlerden Bursa, Ankara, İzmir... ...Nisan ayında e, mı yapacaksınız? Mayıs e, ayında. Evet. ODTÜ galiba Nisan'da yapıyor. ODTÜ Nisan sonu Mayıs Nisan sonu başı. Evet. Nisan sonu evet. Başı. evet. Ee, ve e, yani biz işte o ODTÜ'nün düzenlediği... ...veya Bursa'nın Ege'nin e, düzenlediği şenliklere katılıyoruz... ...onlar bizimkilere geliyor. Yani böyle bir kardeşlik var <gülüyor> arada diyebiliriz. Yani böyle bir durum. Evet. Ee, ben... Ayşenur, doğru söylüyorum değil mi? Aynen, tamam. Evet. Ee, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu olarak biz de ÖKM sahnesiyle aynı sahneyi paylaşıyoruz. Ee, bizim e, tarihsel geçmişimize biraz da e, geçecek olursak e, biz de e, ÖKM sahnesinden aslında e, mezunlarımız ÖKM sahnesinden e, ayrılıp 2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Eğitim Araştırma Topluluğu'nu kuruyorlar. Biz de aslında bu topluluğun da aslında ilk olarak bir öğrenci ayağında bir tiyatro kulübü oluşturmak gibi bir hedefi var. Biz de bu öğrenci ayağının devamıyız aslında. Biz de aynı şekilde çalışmalarımızı kolektif biçimde devam ettiriyoruz. Yani herhangi bir alanda uzmanlaşmadan deneyim aktarımı şeklinde hani bir önceki seneki insanlar bir sonraki insanlara deneyim aktarımı vererek devam ediyoruz. Aynı şekilde dekorlarımızı ve kostümlerimizi ödene kalamadığımız için kendimiz yapıyoruz. Ee, onun haricinde e, İstanbul Amatör Tiyatrolar Topluluğu'na üyeyiz biz de. Boğaziçi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, e, İstanbul Üniversitesi Taşkışla sahnesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu olmak üzere e, her sene bir e, şenlik düzenliyoruz bizde tarihleri. Tam olarak neydi bizimkinin? Yani Mayıs aylarında oluyor çoğunlukla hı hı. bizim şenliklerimizde. Aynen. Oraya da işte şehir dışından ve şehir içinden bağlantılı olduğumuz ekipleri çağırıp ortak bir şenlik yapıyoruz ve atölyelerle de destekliyoruz o şenliği. Bizde 20 aşkın yıldır İATG günleri oluyor, İstanbul Alternatif Tiyatrolar günleri oluyor. Hı hı. Ortak bir şekilde gene çok kolektif çalışmaya baz almış ekiplerle ortak bir yapı altında buluşup şenliğimizi her yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, peki bu, bu kadar parlak haber verirken bir sekte durumuyla karşı karşıyayız aslında. 2010 yılında bir dönüşüm yaşıyor. Öğrenci Kültür Merkezi. Bu dönüşümü hızla dinleyelim sizden. İçer sen 2010 yılında e, Çağrı. 2010 yılında Öğrenci Kültür Merkezi şu anki binasında bulunurken o binanın o zefe yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine bir işgal diyebiliriz, tahsis edilmesi sonucunda oradaki kulüpleri tasfiye etme yolunda bir ilerleme gidildi. Öncelikle her kulüp öğrenci kültür merkezine doğrudan bağlıyken kulüpleri bir dayatma geldi. Siz bir fakülteye bağlı olmak zorundasınız diye. Öğrenci Kültür Merkezi'nin dağılmasından sonra orada da bir eğlendirlik süreci gerçekleştirildi. Tabii o zamanlar günümüzdeki gibi sosyal medya bu kadar aktif değildi 2010 yılında. Onun için o süreç belli bir kayıpla geçti ve birçok tiyatro kulübü, tiyatro kulübü ve diğer kulüpler tasfiye edildi. oranın içinde resim kulübü, müzik kulübü, diğer başka türlü kulüpler de bulunuyor ve sürekli orada tiyatro kulüpleriyle iç içe ortak bir çalışma Örneğin oyun müziklerimiz için müzik kulübünden bir yardım alabiliyorduk ya da afişlerimiz için resim kulübünden yardım alabiliyorduk ama e, öğrenci kültür merkezinin bir aradığından da çekiniyordu okul. Çünkü e, bir e, antidemokratik bir sürece girildiği zaman okul etrafında ya da okulun içerisinde öğrencilerin bir arada olup ve doğrudan bir tepki verebilmesinden çekindikleri için... Ee, öğrenci Kültür Merkezi'nin binası 2010 yılında OZEFE tahsis edildi. Yani bu şeyi de biraz açacak olursak e, bir fakülteye bağlı olmak zorundasınızı. E, bunun Türkçesi şu, e, siz herhangi bir yani atıyorum e, resim kulübü eğer edebiyat fakültesine bağlıysa... ...edebiyat fakültesinin haricindeki bir öğrenci resim kulübüne kaydolamıyor. olamıyor. Yani evet. bu, bu kadar saçmalıkta bir durum. Ee... Aslında problem şu galiba, e, bir kültür, sanat ve edebiyat gözlüğü altında bu kadar kulübün ve insanın yan yana bir arada durması bir problem yaratıyor. Evet, Anladığım öyle. kadarıyla. Çünkü Öğrenci Kültür Merkezi gerçekten hani özel bir yerdi. Evet. Bütün sanat faaliyetlerini yürütüldü ve şu anda Türkiye'deki üniversitelerde hani şu an hayal edebileceğimiz ancak bir kurumdu. Hani çok e, yararlıydı öğrenciler için. Kantinde veya işte koridorlarda sigara ve çay içip sosyalleşmektense orada insanlar üretim yapıyordu. Ki biz de hala üretimimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet ama tehlikeli bir şeyden söz ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani e, bütün erkleri her zaman korkutan şey e, aktif olarak üretim yapıyor olmanız ve bu üretimin toplu halde yapıyor olması evet. daha da korkutucu bir şey bence. Yani, zaten Öğrenci Kültür Merkezi'nin o binanın yapılma nedeni fakültelerin eskiden fakültelerin içinde tek tek olan kulüpleri bir araya toplayıp fakülteden izole etmek, ayrıştırarak başka bir bina vermek. Fakat okul yönetim bunu yaptıktan sonra gördüler ki biraz daha güçlendi o toplan bir arada durduğu için. Ee, şimdi tamamen tasfiye etmeye. Evet, o kadar gibi. ileri görüşlü değillermiş ki. <gülüyor> bu süreçte de o kadar ileri görüşlü olduklarını düşünmüyorum. Çünkü bu tabii ki bu hareket bitiremeyecektir. Çok açık ortada bitiremeyeceği. Ee, ayrıca şundan da eminim. Öyle bir bir arada durma duygumuz var ki artık. Bu meselenizin pek çok e, kurum ve kuruluşta takipçisi olacaktır zaten. <gülüyor> e, bu işler o kadar kolay değil. <gülüyor> e, peki bu süreçte yani bu işin bir yanı diğer yanı da. Ee, şunu düstur edinmemiz gerektiğine kişisel olarak inanıyorum. Hep her zaman hukuki yollardan, her zaman yasal yollardan e, mücadelenin sürdürülmesinin doğru bir kanal olduğu yönündeki bir kanaatim var. Bu anlamda e, siz de bu süreci, sizin de bu süreci atlamadığınızı düşünüyorum ve bir bürokratik ilişki sürdürdüğünüzü düşünüyorum Hı -hı. okul yönetimiyle. Nasıl bir ilişki biçimiydi? Tamam. Evet Ayşenur. Tamam. Aslında biraz da bizim bu sahnenin yıkılmasından nasıl haberdar olduğumuza dair bir şeyler söylemek Lütfen. gerekiyor sanırım. Biz hani normal bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürken önce böyle bir ÖZÖF memurlarından söylentilerle başladı işte. Birkaç arkadaşımız memurların kendi aralarında hani şurayı ne yapsak ya falan diye böyle konuştuklarını... E, duymuşlar. Sonrasında biz tabii e, hemen e, dekanlıkla Auzef dekanlığıyla görüşmelere başladık hani e, gerçekten e, sahnenin böyle bir dönüştürülme gibi bir durumu olup olmadığına dair ve gerçekten de böyle bir durum olduğunu öğrendik. Auzef e, eee 35 bin öğrencili bir fakülte. Ve e, biz e, tabii en doğal hakkımız olarak hani eğitime para ödemiyoruz, harç ödemiyoruz ve AUZEF e, e, yaklaşık 2 iki senedir e, ikinci diploma diye bir kampanya başlattı ve buradan hani tabiri caizse mükemmel harçlar kazanıyorlar. Hani ...okulun iyi kar getiren bir fakültesi ve e, orada e, tek... E, iyi bir ticarethane. Aynen ha, öyle, çok, çok aynen, aynen öyle. E, ve zaten. biz kar amacı gütmeden üretim yapan bir topluluk olarak... ...Avuse Fakültesi'nin diyeyim ben... ...hani üst tarafında hani kendimize ait bir sahnemizin bulunması... E, ...gerçekten yönetimi e, bir şekilde tehdit olarak gördüğü bir şey yönetimin... E, Ondan sonra işte e, görüşmeler devam etti dekanlarla işte. E, tabii bu anlamda kendi içlerinde haklılar. Çünkü e, siz orada hem bilabedel tiyatro yapıyorsunuz. Ne para veriyorsunuz, ne para alıyorsunuz. E, ve bir alanı bu bu tip gereksiz ve boş bir şeyle işgal etmiş oluyoruz. <gülüyor> <Aslında>. Bu anlamda <gülüyor> bir kendi içlerinde haklılar var. Yani bir yandan baktığınızda artık de üretme, üretmeyen bir şey var. Bir yandan okulun çarkına en çok döndüren Ay, bir kurum. Yani. Yani, çok <gülüyor> ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve şöyle tarafta. bir durum var aslında. Şöyle bir de bir 200'lük var. Ee, önce bize dediler ki biz orayı hani büro yapacağız. Ağuzaf memurların artık buranın kapasitesi yetmiyor. Ee, sonra biz birkaç hocamızla görüştük vesaire. Hocalarımız dedi ki yani hocayı büro, yap büro yapmak isterlerse hani biz engel olabiliriz hani tiyatro sahnesine karşı bir büro. Fakat sonradan şöyle bir şey çıktık. Biz orayı derslik yapmak istiyoruz. Burası bir eğitim yuvası adı altında. Ee, sahneyi bizim elimizden almaya çalışıyorlar. Ee, onun haricinde e, zaten bir komisyon kuruldu. Ökeme sahnesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Kulübü olarak aynı sahneye paylaşan iki grup. E, bu komisyon... E, çeşitli işte dekanlarla olsun, dekan yardımcıları ile olsun, doğrudan görüşmelerle rektörle. doğrudan rektörü olsun çeşitli görüşmeler içerisinde bulundular. Sonrasında toplanıp bir eylemlilik sürecine girdik aslında. Bundan önce de şöyle bir durum oldu. Biz normal çalışmaya giderken güvenli bir yazı geldi ve dediler ki bu AUZEF'te sınav dönemi ve bu soruların korunması lazım. İşte güvenliğimizi tehdit ediyorsunuz. 50 gün boyunca bu sahneye giremeyeceksiniz dediler. Tabii çünkü alırsınız belki o soruları ezberlersiniz ya yani. sahnesinde yüksek sesle dile getirirsiniz. <gülüyor> Öğrenciler gelirler o anda onu not etmeyi akıl evet. ederler. Sınavda o sorulara çalışıp girerler tabii ...haklılar... Evet. Aslında Haklılar. hani bu süreçte 3 sene öncesinde bir haftaydı sadece o koskocaman sınav süresi. Geçen sene iki hafta oldu. Ondan bu sene de işte geldiğimiz an... dilekçe inceledim 50 güne çıktı. Ve 50 günün siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Bir tiyatro ekibi için çok önemli bir süre ve biz bir projenin aslında İ... çıkma süresi. Çıkma süresi. Biz de e, o dilekçede çevredeki faal salonlara yönlendirilmesi tarzı bir şey yazıyordu. Biz de diplomatik ilişkilerde bunu gözettik ilk başta. Hani Hı. okulda uzlaşmalı bir uzlaşmacı bir şekilde dilekçelerimizi verdik. Geri dönükler aldık ama hiçbir zaman okulun bizim yanımızda uzlaşmacı fikirlerle geri gelmediğini fark ettik. Bizim bu süreçte açıkçası okuldan e, hala görüşmeler devam ediyor bir şekilde. Öğrenci konseyiyle toplantımız <gülüyor> oldu, çağrıldık, toplantılarımızı yaptık. Ama bu süreçte okulun hala uzlaşmacı tavırlar anladığını ve e, Auzef'in yanında belirdiği, saf tuttuğu yani açıkçası çünkü Auzef'in... Ee, sürekli bizi bir taciz etmesi. Yani biz orada çalışırken tiyatro yapıyoruz. Sessiz ya bir şekilde fısıldayarak tiyatro yapacak halimiz yok. Ama sürekli avuzev çalışanlarının gelip çok gürültü çıkarıyorsunuz. İşte, e, yaramazlık yapıyorsunuz. Yaramazlık yapıyorsunuz. <gülüyor> <Bir> şey, <gülüyor> tuvaleti kullanmamıza izin vermiyorlar. Üst kattaki yani. tuvaleti bizim çalışma alanımızdaki tuvaletin kapısını kilitliyorlar ve istememize rağmen verilmiyor. Ya da öğrenci kültür merkezi oraya... Bir çalışan işte, temizlik tahsis etmiyor. etmesine rağmen o kata çıkmasına izin verilmiyor. Ve hani buradaki iki grup oranın temizliğini kendi elimizle yapan insanlarız. Ve sonrasında Ozef Dekanı Twitter'dan yazdıklarında, Ozef'den sorumlu insanlar Twitter'dan yazdıklarında pis yer. Siz zaten arada sırada vuruyorsunuz hani Aslında 6 gün bir şekilde faal bir şekilde süren bir yer. Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu. E, peki şunu merak ediyorum. Ee, bazı insanlar da paralı okullara giderler. Çünkü e, donanımları buna uygundur, koşulları buna uygundur. Burada o insanların tabii ki suçlanacak bir hali yok sonuçta. İşte, e, şu yolu denediniz mi? E, oraya işgal etmeye çalışan diyelim ki dekan ya da sözde işgal diyelim ki hadi. E, peki oradaki öğrencilerden yani para ödeyerek oradan ders alan... ...öğrencilerden destek almayı düşündünüz mü? E şöyle bir şey var... E, ...o öğrenciler... ...ya açıkçası bununla ilgili çok fazla bir... E, e, ...eyleme girişmedik... ...ama şöyle bir durum var... ...o öğrencilere ulaşmak da bir o kadar zor... ...çünkü e, okula bizzat gelmiyor öğrenciler... Yani ...tiyatro yaparak zaten e, en büyük zorluğu... Evet. Beceriyorsunuz herhalde bu zorluğunun ee, üstesinden gelebilirsiniz. Ki bu, e, ama şöyle bir şey var işte biz bunu yaptığımızda normal fakültelerdik yani dört senelik örgün eğitim öğrencisine ulaşabilir Çünkü uzaktan eğitim olduğu için e, çoğu dersleri internetten sınavları bile internetten oluyor ve okula birebir e, çok Olsun, az... Olsun yani... biz artık iyi internet kullanıcılarıyız. <gülüyor> <gülüyor> e, yani bizim biraz daha birebir olduğu için iletişimimiz hani tiyatro... Şeyinde... Espri bir yana o zaman şöyle diyelim bunu öneriyorum size. Evet. Yani onları... Dışlamadan hatta onlarla birlikte bir eğlenmek sürecine girmenizi öneriyorum Aha. çok daha anlamlı olur. Evet, tabii ki sakın yanlış anlaşılmasın biz zaten hayır, hayır, öğrenciyi israfına. herhangi bir dışlama gibi bir durumumuz tabii yok. Ki, tabii ki ee, sadece e, örgün ve yaygın pozisyonlardan ötürü böyle aynen, bir şey olduğunu aynen, anlıyorum. Aynen. E, peki, e, peki bu süreçte sizlere kimler destek oldu? Yani isim vermek şart değil tabii ki. Kurumsal anlamda da olabilir. Ya tabii verilebilir. Zaten hani hali hazırda iletişimde olduğumuz gruplar var işte. Boğaziçi Üniversitesi Taş Kışla sahnesi saat sahnesi, sahnesi çapat sahnesi, onun haricinde birçok özel tiyatro ile iletişime geçtik. Twitter'dan çeşitli tiyatroculara ulaşmaya çalıştık. Bir imza kampanyamız var bizim. Bu imza kampanyasını yaymak amaçlı birçok... Hangi imza... adresten imzalayabiliriz? İmza noktala slash sahne dayanismasi <gülüyor> adresinden. Ee, bu imza kampanyasını yaymaya çalışırken aslında birçok insanla temasa geçtik işte e, gezi sürecinde e, ...gayet aktif olan tiyatrocular olsun, eleştirmenler olsun, gazeteciler olsun... E, ...bu insanlara e, bir şekilde yaymaya çalıştık imza kampanyasını. E, zaten e, bir okulların kapanma durumu bizim eylemlilik sürecimizi biraz sekteye uğrattı. Evet. E, okullar açıldığında daha net e, sokak oyunlarıyla olsun... ...işte e, çeşitli videolarla olsun bu mücadelemizi biraz daha yaymaya çalışacağız... Ee, onun haricinde başka verebileceğim bir kulüp adı var mı? Ee, eksik bıraktığımız. Yıldız Teknik Üniversitesi aynı şeyle döndü. Ee, yani aslında amatör tiyatroların hepsine evet. ulaştık ve hepsi... Yani bu saydığımız 20-25 ee, tane özür dilerim da, şu an aklıma e gelmediysin. normaldir. Ee, ama benim dileğim odur ki... E üniversite tiyatrosu aslında biz profesyonel tiyatro yapımcılarını... Buna ödenekli kurumlarda dahil, özel tiyatrolarda dahil... E Bence dinamosudur. Çünkü dünya tiyatrosunun nereye gittiğinin en büyük tanıklığı... ...bu ülkede hep üniversite tiyatrolarından... ...olmuştur. Önümüzdeki en güzel... ...en büyük örnek altıdan sonra tiyatro... ...sonra ardından kumaracı 50'dir evet, İtü... Yani. ...çıkışlıdır bu insanlar. Üniversite yani. tiyatrosu... Evet. ...çıkışlıdır. Ee, dolayısıyla... ...biz profesyonellere düşende... E, ...sizin ökeme ...sahnesine bu anlamda sonuna kadar... ...destek vermek bizim... E, ...hem estetik hem içerikle... ...ilgili olarak... E, ...profesyonel tiyatro hayatımızın... ...teminatı açısından bizim... ...Ölkemeye destek vermemiz gerekiyor... Son dakikanın içerisindeyiz. Nasıl bir eylemlilik süreci, nasıl bir direnme biçimi planlıyorsunuz? Hep birlikte neler yapabiliriz? Ee, yani zaten şu ana kadar e, sosyal medyadan bir kamuoyu oluşturduk ve basından e, ulaşabildiğimiz her yere ulaşıyoruz. E, okullar açıldığı zamanda sokak eylemine geçmeyi düşünüyoruz. Dediğimiz gibi Twitter'dan ve şeyden ulaştığımız basın ünlü oyunculardır. Hepsini çağırarak bir sokak eylemi düzenlemeyi Hı. düşünüyoruz. Twitter'dan ve Facebook'tan bizi takip edebileceğiniz adresler... ...Sahne Dayanışma Twitter adresimiz... ...EU Sahne Dayanışması... ...Blogspot'umuz var bir tane... ...EU Sahne Dayanışması.Blogspot.com ...orada bize destek bildirisi yollayan... ...işte özel tiyatroları olsun... ...üniversiteler tiyatroları olsun... ...bize bir bildiriler yolladılar... ...destek yazıları yolladılar... ...ve sürekli güncel halde tutuyoruz o... ...Blogspot'u ve sürekli yazılar paylaşmaya devam ediyoruz... ...oradan da takip edebilirsiniz... ...ve şu an hani en net bir şekilde... İmza kampanyamıza imzalarını atarlarsa ve hani bizim çünkü elle tutulabilir bir şekilde insanlardan yani rektöre ya da ileriki diplomatik görüşmelerde doğrudan gösterebileceğimiz belgelerin olması Demo bizim direkt. bu süreçte bizim bu süreçteki yanımızda yani destekleyen insanların olması rektörü de açıkçası bu konuda farklı düşünmesine neden olacaktır. E, belki de. Rektörü yanımıza çekmenin yollarından bir de şu olabilir ortak bir, bir biraz romantik gelecektir şu anda söyleyeceğim şey size <gülüyor> ama ne yapalım öyle bir adam ee, ortak bir projede tırnak içinde ünlü dediğimiz profesyonel oyuncularla sizlerin birlikte aynı sahneye çıkarak bir proje yapmaları belki rektöre de ya ben ne yaptım dedirtebilir gibi geliyor evet, bir öneridir. Evet. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür Teşekkürler ediyorum ederiz. katılımınız için. E, hakikaten kendi adıma da bu meselenin takipçisi olacağım. ülkeme sahnesini e, ve oradaki tiyatro bilincini ve yapılanmasını önemsiyorum. E, bugün Türler Arası programının konuğu Ayşe, Nur Vatansever, Çağrı Kartalmış, Emre Tan ve Demre Kamardı. Dörtlüyle birlikte ÖKM sahnesinin başına gelenleri ve gelebilecek olanları konuştuk. Elimizi üstlerinden eksik etmememiz gerekiyor. Onların zihnin zihinlerinin açıklığı, açık fikirliği adına bunu da takip etmemiz gerektiğini diye, gerekiyor diye düşünüyorum şahsım adıma. Evet, sona geldik hatta geçtik bile. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türler Arası Edebiyattan Heykele Operadan Mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> Hazırlayan Mesunan Eraslan Sağlam. Açık Radyo program destekçisi olun.